Elhamdülillahi lezî hedâna l-hâzâ ve mâkûnânâ nehtâdî el-evlâ ân hedâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve'a'tisâmî Rabbinâ bilhaq, sallû alâ Muhammed, sallû alâ tabîb-i Muhammed, Muhammed.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 Allahumme enfa'na bil Qur'anil azim, ve barik lana fi Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasen bikum bil hayy el kayyum ellezî lâ yemût ebedâ. Ve dafa'tu ankum eş-şûr'e bilâ havlin ve kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allahu teâlâ ve teccedh hazretleri hepinizin adımlarına hac umre sevapları ihsan buyursun. Amin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 Kaç tane cenaze kaktı bugün? Kaç kişi mezara kondu bugün? Pa güzellerine şimdi yağmur yağıyor. Mezarlarında kefenleri sırılsıklam oldu. Çok lahnı kefeni kalmadı da taze kefenlilerden bahsediyorum. Onların da kefenleri sırılsıklam oldu bugün. Efendi kardeşlerim, haznalı hocam bugün yağmur var. Bugün çamur var. Adamı bugün bırakalım. Sağlam temiz toprağa koyalım demiyor. He? Alıyor götürüyor.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 Hazreti Ali Efendimiz buyurmuşlardır Bukhari'de, bir kere Mekke'nin vadilerinde dolaşırken hangi ağacın taşın kayanın yanından geçsek mutlaka Esselamu Aleyke Ya Rasulullah diye Resulullah Efendimiz'e selam verdiğini ben duymuşum. Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam'ın mucizatından bir diğeri Uhud Dağı'nın taşlarının onun risaletine şehadeti buyurdu ki Uhud buna ve nehnu nuhibbu Uhud min cenne Uhud dağı cennet dağlarındandır cennette Uhud olacak Rabbim orada da ziyaretin nasip eylese ondan sonra buyurdu ki Uhud bizi sever biz onu severiz Uhud dağı biz severiz o da bizi sever da. ama mübarek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 beyan etmiş elhamdülillah Şifa-i Şerif'te beyan edildiğine göre Allahu Teala ve tecced huzretleri Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a buyuruyor ki Ya Muhammed Sallallahu Aleyk. İnni munazzilun aleyke teuraten hadidatan teftahu biha a'yunen umyen fa'adana summan quluban gulfan Sana öyle bir kitap indireceğim ki onunla kör gözler açılacak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 bütün kitaplardan eftal nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden eftal ama gönderilişte nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra? Hazreti Kur'an'da indirilişi sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve mucizelerinden ve üstünlüklerinden birisi bütün mükelleflere gönderilmesi ondan evvel peygamberler sadece kendi milletlerine gönderilirlerdi diğer milletlere tebliğ ile mesul değillerdi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 nedir? Şeriatının bütün şeriatları nesh etmesidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini kitabı geldi. Ondan evvel geçen bütün kitapları ve şeriatların hükümlerini ne yaptı? Nesh etti. Yani kaldırdı. Kim bunu inkar eder? Yok efendim hepsi yine yürürlüktedir. Hangisine inanan olursa iddiaat bulur derse o da kafirdir. Ve böyle kafirler de çok artmaya başladı. allah Teala imanlarımızı muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden birisi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 khaz yazın Şifa-i Şerif iki ciltlik şerhiyle beraber tercübeleri de var. Arapçası, Osmanlı Ondan sonra İmam-ı Tirmizi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve hakkında hasaisi İmam-ı Suyuti'nin hasaisi Suğra, hasaisi Kübra'sı İbn-i Mülekkü'nin ve şair bütün ulema ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Fakat o bütün kitaplarda yazılan faziletler, meziyetler Estaizu Billah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 Ben sana Kur'an-ı Kerim'i indirirken Şuara suresinde <gülüyor> Es-saidu billah ve innehu le-daziru rabbil alamin nece nabi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 Salatü al as-salamu aleyke ya mahin, salatü al as-salamu aleyke ya haşir Salatü al as-salamu ya haqib, salatü al as-salamu ya Ortaha Salatü al as-salamu ya seyyedana ya hazee Salatü al as ya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 الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول المناحم الصلاة والسلام عليك يا رسول الراحة الصلاة والسلام عليك كامل الصلاة والسلام عليك يا إكليل الصلاة والسلام عليك يا مدثّر الصلاة والسلام عليك يا مزمّر الصلاة والسلام عليك يا عبد الله الصلاة صلاة السلام عليك يا صفي الله صلاة السلام عليك يا نجي الله صلاة السلام عليك يا كريم الله صلاة السلام عليك أخير تمى الأنبياء صلاة السلام عليك أخير الرسل صلاة السلام عليك يا محي صلاة السلام عليك يا منجي صلاه والسلام عليك يا مذكرا الصلاه والسلام عليك يا نصر والصلاه والسلام عليك يا نبي نبي عليكم معلوم شهير شاهد شهيد So göz seem mani gel bemut sola gözsineem mani gel be Soat gözem mani gel be yıl o sonra birsine maniyan so صلاة السلام عليك يا هدى الصلاة السلام عليك يا مهدي صلات السلام عليك يا منير صلات السلام عليك يا صلات 들 السلام عليك يا مدعو، الصلاة السلام عليك يا مجيب الصلاة السلام عليك يا مجاب صلات السلام عليك يا حفي صلات السلام عليك يا عفو صلات السلام عليك يا ولي الصلات السلام عليك يا حق Salatun selam aleyke ya habib Salatun selam aleyke ya amin Salatun selam aleyke ma'mun Salatun ya kerim Salatun selam aleyke merran Salatu Salatun selam ya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 Al salatü slem aleyküm adem ciddi al salatü slem aleyküm ya sallatu vesselam aleyke ya habib ya صلاة والسلام عليك يا مصطفى، صلاة والسلام عليك يا مجتبى صلاة والسلام عليك يا منتقى صلاة والسلام عليك يا أمي صلاة والسلام عليك يا مختار، صلاة والسلام عليك يا أجير صلاة والسلام عليك يا جبار selam ve selam aleyke ya ebu kassim salatu vesselam aleyke ya el tahir salatu vesselam aleyke ya el tayyib salatu vesselam aleyke ya ya, ya, ya salih salatu الصلاة والسلام عليك يا صادق والسلام عليك مصدق الصلاة والسلام عليك يا صادق والسلام عليك سيد المرسلين صلاة والسلام عليك يا امام المتقين صلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين صلاة والسلام عليك يا غليل الرحمن الصلاة والسلام عليك يا بر الصلاة والسلام عليك يا مبر الصلاة والسلام عليك يا مجيب الصلاة والسلام عليك يا نصيح الصلاة والسلام عليك يا نصح الصلاة والسلام عليك يا مكيل الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا كفيل الصلاة والسلام عليك يا شفيق والسلام عليك يا صلاة عليك عليكُ مقدس الصلاة والسلام عليك روح القدس الصلاة والسلام عليك روح الحق الصلاة والسلام عليك روح القصد الصلاة والسلام عليك كافي الصلاة والسلام عليك مكتفي الصلاة والسلام عليك بالغ الصلاة والسلام عليك مبلغ سلام والسلام عليك شافي الصلاة والسلام عليك يا واصل الصلاة والسلام عليك يا موصول الصلاة والسلام عليك يا سابق الصلاة والسلام عليك يا سائق الصلاة والسلام عليك يا هادي صلاة والسلام عليك يا متولي الصلاة والسلام عليك يا مقدم الصلاة والسلام عليك يا عزيز الصلاة والسلام عليك يا فاطن الصلاة والسلام عليك يا فضل الصلاة والسلام عليك يا فاتح الصلاة والسلام عليك يا مفتاح صلاة والسلام عليك يا الرحمة صلاة والسلام مفتاح الجنة صلاة والسلام عليك يا علم اليقين صلاة والسلام عليك دليل الخيرات صلاة والسلام عليك مصحى الحسنات صلاة والسلام عليك قيل العثرات صلاة صفوان ونزلات صلاة صاحب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 صلاة السلام عليك يا صاحب الفضيلة صلاة السلام عليك <كيصفيق> يا صاحب النزار، صلاة السلام عليك يا <كيصفيق> صاحب الحد صلاة السلام عليك <كيصفيق> يا صاحب السلطان صلاة السلام عليك يا <كيصفيق> صاحب الرداء صلاة السلام عليك <كيصفيق> يا صاحب الدرجة الرفيعة صلاة السلام عليك <كيصفيق> يا صاحب التاج صلاة وسلام عليك يا صاحب المهرج صلاة جنانك يا صاحب المغفر صلاة وسلام عليك يا صاحب اللواء صلاة وسلام عليك يا صاحب القضيب صلاة وسلام عليك يا صاحب البراق صلاة وسلام عليك يا صاحب الغادم صلاة وسلام عليك يا صاحب العلام صلاة وسلام عليك يا صاحب البرهان صلاة وسلام عليك يا صاحب البيان صلاة جنانك الفصيح اللسان صلاة السلام عليك يا مطهر الجنان صلاة السلام عليك يا اا صلاة السلام عليك يا رحيم صلاة السلام عليك يا ودنا خير صلاة السلام عليك يا صحيح الإسلام الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين صلاة اسلام عليك عن النعيم صلاة اسلام عليك عن الغر صلاة اسلام عليك سعد الله صلاة اسلام عليك سعد الخلق صلاة اسلام عليك خطيب الأمام صلاة اسلام عليك علم الهدى صلاة اسلام عليك كاشف الكرب صلاة اسلام عليك يا رافع الرؤتب صلاة اسلام عليك يا عز العرب. Salatü selamu aleyküm ya sahibel ferancı Sallallahu aleyhi ve alâni ve sahbihi ve sellem salli Efendiler Bazı cahiller Bu ismi şeriflerin hakkında konuşurlar Efendim Aziz Allah'ın ismidir Evet doğrudur Müheyymin Allah'ın ismidir Doğrudur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 Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın Rasulü'nün aslanı, müttakilerin imamı Keramallah ve cevru Rasulullah'tan işittim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min abdin ev emetin hangi bir erkek veya kadın ümmetim yektubu ismi yani ismay benim isimlerimi yazar da feqra aleyhi ha sonuna kadar benim isimlerimi okursa kim ne yuvam hafi beyti sonra benim isimlerimi evine koyarsa Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Lemyakru zalikel beyte balaun veba. Benim isimlerimin bulunduğu eve bela yaklaşmaz. Veba, kolera hastalığı yaklaşmaz. Ve la maradun hiçbir hastalık, ve la illati bir illet musibet yanaşmaz. Fala aynun göz yanaşmaz. Nazar değmez. Vela hazilün hiç bir kıskancın hasedi şerri dokunmaz. Vela asilun benim isimlerin olan eve büyü işlemez. O evdekilere büyü tesir etmez. Vela haddun isimlerim olan ev yıkılmaz. Göçük altında kalmaz. zelcele de olsa Allah'ın izniyle üstüne tavan çökmez. Vela harkun o ev yanmaz. Vela mesu ufak o eve fakirlik vurmaz. Vela semun zehir tesir etmez. Vela kerabun madame fi fidalikel bey.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 O zaman Yakub Aleyhisselam dedi ''Sevfe estağfiru Rabbi'' Şimdi hemen sizin affınızı Rabbimden istemeyeceğim Yakında istiğfar edeceğim O yakından için dedi tefsir diyor Cuma gecesini bekledi Çünkü yüzde yüz kabul olayım diye o peygamber Dolayısıyla Cuma gecesi Son üçte birinde Yani uyanamayacağınızdan korkarsanız uyumadan da olur Hani uyanamayacağım korkarsanız uyumadan da olur Taze bir abdest alırsınız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 sizin biriniz acele etmedikçe duası kabul olur. Acelesi nedir ya kulu dağutüvelü müstecebli? Ben dua ettim kabul olmadı derse et olur. Garanti kabul oldum derse yüzde yüz kabul olur. Musa Harun Aleyhisselam Firavunun helaki için bet dua ettiler. Mevlabu ala kaducibet davetükuma. Ey iki peygamberim Musa ile Harun sizin duanız mutlaka kabul edildi. Peki Firavun bundan sonra ne kadar zaman sonra bu oldu? Kırk sene sonra.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 Subhanerabbiyel aleyhile aleyh ve alhamdülillah Rabbil alemin. As-salatu selamu <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahü ya mu'in, ya mücihbe s-sa'ilin, ya ahirel mes'ulin ve ahirel mu'utin. Allahümme innâne se'lüka al Ma qarrabi ileyha min qavlima amel. Ne'audibu kem'ne al-nâr. Ma qarrabi ileyha min qavlima <Sessizlik> amel. <Sessizlik> Allahümme inna neselüke min khayri ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ya'udüke min şer'ime se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve mustaan ve aleyke'l-belâhu ve la havle la kuvvete illa billahil-aliyyil-azîm Allahümme inna neselüke minel khayri kullihi, acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma alimna alem ya güvendiğimiz her ma alimna ma min min Ya ya ya Ya demeden uzaklardan yakınlardan kalkıp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 Cennetinle cemalinle müşerref eyle ya. Hicajelimle rıza-i şerifle, Rıza şerifle müstetinle mesrur eyle ya. Müşkillerimizi hallu ile ya Sıkıntılarımızı Sıkıntılarımızı ferahatebdile ile ya Rabb. Şurada bundan hastaları ve hastalarımızı, bize dua asmanlayan hastaları ve bu fakiri ve babamıza acil şifalar ihsan. Amin. Ya hayırlı uzun ömürlerle yoluna hizmetçi ile ya Rabb. Sana cefaiyetlerle dinini, şeriatını, sünnetini yaşayıp, yaşayıp yaşatmaya muvaffak eyle amin. ya. Talabamın diyendere cehennem ateşi değdirme. Şu kemura bulananlara cehennem ateşini değdirme Ya Rab! Sen de Habibine komşu eyle, şefaatlerine nail eyle! Sakalını bırakanlar Habibine komşu eyle! Amin. Elli sırtlı güç şey cevabı ihsan eyle! Amin. Ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin ve ya fatihin! Şu cemaatin her birerlerimizi okunan ismi şerifler hürmetine şu saatte hayırlı muratlarımıza nail eyle! Amin. Şerlerden emin eyle! Amin. Bu fakirin de hayırlı dileği vardır, onu da ihsan eyle! Amin. Şu saatte ihsan eyle! Amin kabulünün eserini her birimize göster ya rabbi Amin. sen habibini kırmazsın onun hürmetine onun aracılığıyla yapılan duaları reddetmezsin ya arhamen rahmin ya rabben alemin sen fazl kereminle türkiye'de ehli sünnet ve cemaat insanları iktidar eyle Amin. ya rabbi sen bir an evvel yahudi hristiyan uyruklarını başımızdan deforef eyle Amin. yahudi hristiyanların ve onların Adamlarının Türkiye'de oynadıkları oyunları iptal eyle. Amin. Kazdıkları kuyulara kendilerinin düşmelerini Amin. nasıl eyle. Ve ehli sünneti Ankara'yı bir zaman Türkiye'de bütün köçe başlarına mevkilere sahip eyle. ya. Amin. Ehli bidatı zelil eyle. Amin. Ehli İslamı aziz eyle. Amin. Ehli küfrü hakir eyle. Bosna'ya tam yardım eyle. Çeçenistan'ı galip eyle. Amin. Afganistan'da ehli sünneti muzaffer eyle. Ya Rabb'i cezaaldeki hapsanları gelişletik ala soy eyle. Amin. Filistin'de çok Müslümanlara yardım eyle. Amin. Beni İsrail'e onları galip eyle. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı istiladan beni İsrail'i Kahruperişan eyle Âmin. Tarumare eyle Dehuraf Onların arkasındaki Hristiyan aleminin birliğini de iptal eyle Ya Rabben alemin vea khayren nasirin vea khayren Fatihin şu saatte şurada şu külliye yardım edenlere çok yardım eyle. Amin. Yerini doldur kat kat fazla kereminle ya Rabbi. Ya Rabbi şu yanı da almak, önlerimizde almak ve burayı tam maze bitirmeye biz muvaffak eyle. Amin. Babamıza da bize de bütün cemaatımıza da bitişini göster ya Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle. Kabirlerinin nur eyle, azapları var ise defu ref eyle. Kabirlerinin gavdatü min riyazı cinan eyle. Kabiratü min huberin nira olmaktan da mahfuz eyle. Amin. Bundan evvel ne kadar bir kere şurada sohbete gelip şimdi kabirde yatanları Tazbu Kerem'inle şu anda ruhlerini şad ya yavrum. Okunan bütün salevattan, dualardan, zikirlerini, hasman sevaplattan hediyelerimizi ihsal ya yavrum. Bizler de anılan hâlli hallendiğimiz azar-ı hasan-ı husn-u hatifeyle kelime-i şadet... Buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illâh Sene kapamak nasip müezzer Ya Rabbi Recep-i Şerif ki Senin en sevdiğin ayındır 12 ay içinde kendine ayırdığın ayındır Regaib gecesi ilk cuma gecesi Ve ilk perşembe-i cuma bağlayan gecesi Faziletli gecesine Sen Fazl-ı Kerem'inle cümlemizi külliyemizde ihtimaha muvaffak eyle Her uzun ömürle 3 aylara kavuşmak Nasip eyle Amin. Ve nice insanları da toplamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi çayların recep, girecek Recep'e girecek, Recep'in ihdadatı ile, tesiriyle çevremizdeki katı kalpli insanları da yumuşatmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Muhammed Toha ve Asin Nebi ve Muhammedin Nebi'le bin sallallahu aleyhi ve Muhammedu aleyhi ve Amin ila sallallahu aleyhi ve ve